Kardeşler, tarikat var. Ama hangi tarikat var? Bir, bir. Kur'an, Rasulullah'ın sünneti asla iki numara olmayacak. Allah dedi, bitti. Rasulullah dedi, bitti. O mäsivazake vassvasus İmam Şafii'nin sözü, bundan sonrası şeytan felsefesi diyor. Bundan sonrası şeytan. Allah böyle buyuruyor. Bizim efendi hazretlerinin efendisi demişti ki kime karşı kim ne diyor Allah diyor senin efendi babanın babası da diyor bu tercihi kime yaptırıyorsun sen ne yapıyoruz ya Hasan Basri ile nasıl karşılaşacaksın kıyamet günü sen niye İslam'ın en ince ölçülerini kullanıyorsun Allah der kul susar bitti bir iki Resulullah der, ona ümmet olan sısar. Ama, dedin mi, işte sana çıkar biri bu tarikat şirktir der, bir şey diyemezsin o zaman. Resulullah'tan büyük şeyh ne zaman icat oldu? Üç, fıkıhlı olacaksın. İmam Şafii diyor ki, tasavvuf erbabı, fıkıh bilmedi mi fasık olur. Başka bir şey yara cahil çünkü ne edecek? Fıkıh bileceksin, abdest bileceksin, taharet bileceksin. Kuru kuru cennet, cehennem, zikrullah, ya Allah, la ilahe illallah, abdest yok. Taharet almayı, olur mu? Zarurati dini bileceksin. Gusül bileceksin. Yani böyledir diye demiyorum, standartları söylüyorum. Ve en büyük konu, günah işlemez, hata yapmaz. Her sözü doğru şeyhin olmayacak. İnsandan şeyh edineceksin Meleklerden olmayacak Ömer bin Hattab'dan büyük şeyhin olursa Ben seni yok sayarım Ülhem adamdı Dedi ki Resulullah ona Aleyhissalatü vesselam Ömer sen bir vadiye girsen Şeytan o vadiyeye uğramıyor da dedi Ömer'in diliyle iniyor bu Kur'an dedi Resulullah Buna rağmen Kadın kalktı Ömer Anlamadığın işlere ne karışıyorsun dedi mehir konusunda etmeyin abartıyorsunuz filan Ömer Allah'ın serbest bıraktığına ne karışıyorsun sen dedi dön dedi ki Ömer hatalı kadın doğru söylüyor dedi. Ömer'den büyük şeyhin olmayacak ara yanılsın bırak ya Allah Allah ara yok ebedi doğduğundan beri hata eder teri mübarek olmaz olmaz masum olmayacak o da Allah'ın bir kulu olacak o da cehennem korkusuyla yürekleri yansın. O da herkeste zikir yaptıktan sonra baş başa kalıp Rabbi ile ağlayan biri olsun. Cennet garantili yok. 11 kişi yok bu dünyada cennet garantili. Resulullah'ı çıkar aleyhissalatü vesselam 10 kişidir. 11.yi getirmeyeceğim karşıma. O da benim gibi mümin olsun. Ama dili hep Allah dediği için balaksın dili. Ayrı bir konu. Masum olmasın Ve ben Dinimi Allah'a göre yaşarım Müzikli din yaşamam Ut eşliğinde Tesbih çekme. Peygamber aleyhisselam efendimiz Diyecek ki bir insanın ağzından Müzik çıkacak yerde kan irin Dolsun ağzı daha iyidir diyecek Sen de ya Allah demek için Saz kadrosu kuracaksın Salavat Getirmek için bando getireceksin Neymiş efendim Nefisler okşanıyormuş E nefis başka şeyden de okşanıyor İşte Abbasilerin cariyeleri de iyi nefis okşuyorlardı O zaman bol bol daha iyi Müslüman olmak için 70 cariye Daha takva olmak için 150 cariye alalım Müzikli olmayacak tarikatın senin Efendim Osmanlı müziğiymiş Osmanlı o utların eşliğinde Battık gitti zaten Osmanlı yine tak Rasulullah'ın bandosuna katılsana Medine'de var mıydı o zaman müzik aleti yoktu demiyorlar mı insan deliriyor nasıl yoktu ya Darun Nedvede müşrikler müzik eşliğinde danssız oynatmıyorlar mıydı kim dedi müzik yoktu o zaman müzik şeytanın yeryüzüne ayak bastığı günden beri var ve ondan zikir olmaz iki bütün dünyanın düşmanlık ettiği sigarayı ibadet çeşitli olarak karşıma çıkarmayacaksın deliririm ben o zaman Ayet, hadis okunuyor, tefsir bitiyor. Getir bir dumanlayalım daha, daha, daha Allah rızası. Ne yapıyorsun sen? Kim, kimle oynuyor? Ağzı leş kokan, sarhoş bir Hristiyan doktor bile bu insanlığın düşmanıdır diyor. Sen Allah'a yaklaşmak için onu kullanıyorsun. Böyle tarikat çıkarırsan ortaya, cahil öyle İslam'da tarikat yok der. Al Müslümanların başına belasını sok O onun arkasında namaz kılmaz tarikat düşmanı Bu bunun arkasında Tabi böyle olur sonunda Niye ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Hasan Basri'den Ömer bin Abdülaziz'den daha iyi bir örnek mi olur